Bölüm 149. Hastanın hastalığının şiddetini anlatması. Hadis 914. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet olunmuştur. Bir gün peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Sıtmadan titriyordu. Elimi vücuduna dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var. Sıtma nöbetine tutulmuşsunuz, dedim. Evet, sizden iki kişinin yakalandığı sıtmanın şiddeti kadar sıtmaya yakalandım ve ızdırap çekiyorum, buyurdular. Hadis 915 Sa'd İbni Ebu Vakkas'tan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir. Yakalandığım şiddetli bir hastalık dolayısıyla, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ziyaretime geldi. Ona, gördüğün gibi çok rahatsızım ve zengin bir adamım. Bir tek kızımdan başka mirasçım da yok. Bu hadisin devamı, hadis altıda anlatıldı. Bu hadisin devamı için, Hadis 6'yı dinleyiniz. Hadis 916. Kasım İbn Muhammed'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Ayşe Allah ondan razı olsun bir keresinde şiddetli bir baş ağrısına tutulduğundan dolayı vay başıma. Ölüyorum, demişti. Peygamber, sallallahu aleyhi ve sellem de, Asıl, ben vay başım demeliyim, buyurdu.